Peygamberimizin yayları kalkanları. Peygamberimizin 6 yayı vardı. Bunlardan Revha, Beyza, Şafra diye anılan 3 yay Beni Kaynuka Yahudilerinden ganimet kalmıştı. Safra yayı Neb ağacından yapılmıştı. Ketum ismindeki yay da Neb ağacından yapılmış olup Uhud Savaşı'nda kırılmış, kırık olarak Katade bin Nûman almıştı. Ayrıca, Sedet, Zevra adlarında yayları vardı. Peygamberimizin üç kalkanı vardı. Zeluk, Üzerinde koçbaşı sureti bulunan kalkan. Bu kalkan, Peygamberimize hediye edilmişti. Fakat Peygamberimiz, Onun resimli oluşundan dolayı hoşlanmamıştı. Sabaha çıktığı zaman, Allah o sureti kalkandan gidermiş, yok etmişti. Peygamberimizin 7 tane zırh gömleği vardı. Zatül Fudul bunu Saat bin Ubade peygamberimize Bedir Savaşı'na çıkarken hediye etmişti. Saudiye fındı. Bu iki zırh gömlek de peygamberimizin Beni Kaynuka Yahudilerinden ganimet olarak aldığı silahlar arasındaydı. Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda fudur ile fıddayı üst üste giymişti. Peygamberimizin zırh gömleğinin göğsünde ve arkasında gümüşten iki halka bulunuyordu. Saadiye isimli zırh gömlek, Hz. Davud aleyhisselam'ın Calut ile çarpışmak üzere giydiği tarihi zırh gömlekti. Peygamberimiz vefat ettiği sırada zırh gömleklerinden birisi Beni Zaferlerden Ebu Şahm adındaki Yahudi'den ev halkının ihtiyacı için alınan 30 sağ arpa karşılığı rehim bırakılmış bulunuyordu. O zırh gömlek de Zatül Fudul idi. Diğer zırhları ise Zatül Vişa, Zatül Havâşi, Betra, Hırnık. Peygamberimiz Zatül Fudul ile Sadiye'yi Huneyn Savaşı'nda giymişti. Resulullah'ın mihiferleri ise birincisi muvaşşah. Bu mihifer Beni Kaynuka Yahudilerinden ganimet kalmıştı. Züzsubu veya Susup veya meşbu isimli mihiferler. Peygamberimizin Uhud Savaşı'nda başına giydiği mihifer kırılıp halkalarından ikisi peygamberimizin yanaklarına batmıştı. Peygamberimiz Mekke'yi fethe girerken de mifarlıydı. Resulullah'ın bayrak ve sancakları. Peygamber Efendimizin rayesi yani bayrağı siyah, livası yani sancağı beyazdı. Muhammed bin Kasım'ın azatlısı Yunus bin Ubeyd, Muhammed bin Kasım Resulullah Aleyhisselam'ın bayrağını sormak üzere beni Berabin Azibe gönderdi. Berabin Azib siyah ve dört köşe Nemire'den siyah beyaz çizgili yün kumaştan olduğunu bildirmiştir. Bu bayrak Hazreti Ayşe'nin üzeri deve palan şekilli, nakışlı yünden dokunmuş olup siyah idi. Ukat diye anılırdı. Peygamberimizin bayrağı Hazreti Ali'nin yanında bulunurdu. Peygamberimiz Hayber savaşında bayrağı öyle biri ere vereceğim ki o Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever buyurmuş ve Hazreti Ali'yi çağırıp bayrağını ona vermişti. Yüce Allah Hayber'in fethini Hazreti Ali'ye nasip etmiştir. Peygamberimizin livası sancağının üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıydı. Peygamberimiz Harrar seferinde Sa'd bin Ebi Vakkas için beyaz bir sancak bağlamıştı. Hazreti Ali'yi Yemen'e gönderirken kargının başına bir sarığı bağlayıp "Sancak böyledir." buyurmuştur. Sancağı ancak ordu kumandanı tutar ve taşırdı. Ebva Veddan gazasında Peygamberimizin beyaz sancağını Hazreti Hamza, Buvat gazasında Sa'd bin Ebi Vakkas, Kürz bin câbir Fihri'nin takibinde hazret Ali, Zül-Useyr'e gazasında Hazreti Hamza taşımıştır. Peygamberimiz Bedir gazasına çıkarken, Beyaz sancağını Mus'ab bin Umeyr'e vermiş, hazret Ali, Peygamberimizin önünde siyah bayrağını, Ukabı taşımıştı. Peygamberimizin beyaz sancağı, Beni Kaynuka gazasında Hazreti Hamza, Karkara Tülküdr, Uhud, Bedrül Mevit gazalarında Hazreti Ali, Hendek gazasında da Zeyt bin Harise tarafından taşınmıştır. Peygamberimiz Mekke'yi de beyaz sancağıyla gidip fethetmişti. Tebük seferinde en büyük sancağını Hazreti i Bekre ve en büyük bayrağını da Zübeyr bin Avvam'a verip taşıtmıştır. Peygamber Efendimizin Atları Peygamberimizin Medine'de, Beni Ferazelerden, Bir bedevi'den On ukiye gümüşe satın aldığı çöl halkının Daris, Peygamberimizin de Sek adını verdiği ilk atıdır. Uhud savaşında ona binmişti. Sekbin dudağında beyazlık vardı. Üç ayağı sekili, sağ ayağı sekisizdi. Sek, çok yürügendi. Giderken su gibi akardı. Mürteciz adlı atını, Peygamberimiz, Beni Mürrelerden bir bedeviden satın almıştı. Mürteciz, güzel ahenkli ve şiir söyler gibi kişnerdi. Lizaz isimli atını da, Peygamberimize, İskenderiye kralı Mukavkıs hediye etmişti. Lizas çok hızlı giderdi. Zarip isimli atı Peygamberimize Ferve bin Ümeyrül Cüzami hediye etmişti. Zarip çok güçlü ve dayanıklı bir attı. Lahif veya Luhayf bu atı Peygamberimize Zebia bin Ebiberâül Kelbi hediye etmişti. Lahif uzun kuyrukluydu. Kuyruğu yere süpürürdü. Yasuf, Peygamberimizin atlarının en iyisiydi. Müravih yarış atı olup Ubeyd bin Yasir onu Peygamberimize Tebük'te hediye etmişti. Müravih yel gibi hızlı koşardı. Mirvah Hicret'in 10. yılında Medine'ye gelen Beni Reha temsilcileri Mirvah'ı Peygamberimize hediye etmişlerdi. Mirvah, peygamberimizin önünde üzerine binilip yürütüldüğü zaman peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Vert bu atı peygamberimize Temimi Dari hediye etmişti. Verdin rengi dorumsu idi. Peygamberimiz onu Hazreti Ömer'e verdi, hediye etti. Hazreti Ömer de Verdin üzerinde Allah yolunda savaştı. Peygamberimiz Atlarından üçünü yarışa sokardı. Zaribin süvarisi, Sehl bin saat, Lizazın süvarisi de Ebu Üseydüş Sayidiydi. Lizaz en önde, Zarib onun arkasında, Sekip de Zaribin arkasında giderdi. Rasulullahın merkep ve katırı da vardı. İskenderiye kralı Mukavviz peygamberimize. Boz bir katırla boz bir merkep hediye etmişti. Katır, düldül, merkep de Yafur veya ufeir adıyla anılırdı. İslamda ilk görülen akkatır, düldül olmuştur. Peygamberimizin Hayber savaşında biniti, bu boz katırı, Huney savaşında ise diğer boz katırıydı. Peygamberimiz, katırını tepip, hevazinlerin üzerine yürümek istemiş, Hazreti Abbas katırın dizginini Ebu Süfyan bin Haris'te üzengesini tutarak hızını kesmeye ve peygamberimizin düşman arasına dalmasına engel olmaya çalışmışlardı. Hayber Savaşı'nda yafurun üzerine semer vurulup başına hurma lifi ipinden yular geçirilerek peygamberimizin ona da binmiş olduğu rivayet edilir. Peygamberimiz veda haccından döndüğü zaman Yafur ölmüş, düldün ise peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ali'ye kalmıştı. Şehadetine kadar Hazreti Ali, sonra Hazreti Hasan, sonra Hazreti Hüseyin, daha sonra da Hazreti Muhammed bin Hanefi'ye ona bindi. Düldün Hazreti Muaviye devrine kadar yaşadı. Peygamber Efendimizin develeri Kusvası. Peygamberimizin Ced'a ve Adba adlarıyla da anılan bu devesi, Beni i Kuşayr bin Ka'b bin Rebiya bin Amirlerin veya Hureyş bin Ka'bların hayvanlarından olup, Hazreti Ebubekir Bekir, onu 400 dirheme satın almış ve aynı bedelle Peygamberimize devretmişti. Hz. Ebubekir'in bunu Peygamberimize bağışladığı da rivayet edilir. Peygamberimiz, Medine'ye Kusvanın üzerinde hicret etti. Hudeybiye umresine, onun üzerinde gitti. Mekke'yi de, onun üzerinde fethetti. Peygamberimiz, Kusvayı yarıştırır, hiçbir deve, onu geçemezdi. Fakat bir bedevi, iki yaşlı bir deveyle yarışa girip, onu geçti. Peygamberimiz, Veda Haccında, Arafat hutbesini, Kusva'nın üzerinde irat buyurmuştur. Kusva Hazreti Bekr'in halifeliği zamanında Bakî kabristanına bırakıldı. Orada kendi halinde yayıla yayıla öldü. Ebu Cehil'den ganimet alınan deve Peygamberimiz Bedir'de Ebu Cehil'in meşhur devesini de başkumandan hakkı olarak almıştı. Hudeybiye Umresi'ne kadar bu deve üzerinde de gazaya çıkardı. Ona umre için kurbanlık nişanı vurdu. Müşrikler yüz deve verip onu almak istediler. Peygamberimiz eğer kurbanlık diye ayırıp belirlememiş olsaydık dileğinizi yerine getirirdim buyurdu. Samal develer. Peygamberimizin Zülcedr, ve cemma otlağında yayılan Hanna, Semra, Ureis, Sadiye, Begum, Yesire, Demba adlarıyla anılan yedi samal devesi olup peygamberimizin ev halkı onların her gece getirilen iki kırba dolusu sütleriyle geçinirlerdi. Fakat peygamberimizin vefatı sırasında bunlardan hiçbiri kalmamıştı. Resulullah'ın Haneyi Saadetleri Peygamberimiz Medine'de mescidini yaptırdığı zaman mescidin yanına kerpiçten iki oda da yaptırmış ve üzerlerini hurma götü ve dallarıyla örttürmüştü. Hazreti Ayşe'nin odasının kapısı mescide giden yola doğruydu. Hazreti Sevde için yapılan odanın kapısı da mescidin üçüncü kapısı olan Hanı Osman Kapısı'na doğruydu. Peygamberimiz başka zevceler alınca sonradan oda sayısı arttı ve bunlar da Hz. Ayşe'nin odasıyla kıble arasında yani mescidin doğusuna düşen kısmında yapıldı. Odalarının bazısı kerpiçten, bazısı taştandı. Bazısı hurma dallarından Bağdat tarzında yapılarak üzerleri çamur haşla sıvanmış ve hurma dallarıyla da tavanlanmıştı. Hasan bin Ebil Hasan der ki: Ben ergenlik çağındayken Resulullah'ın evlerine girmiş elimle tavanına uzanıp yetişmiştim. Resulullah'ın odasının örtüsü servi veya ardıç kütüğü üzerine gerilmiş bir kıl dokumadan ibaret idi. İmamı Buhari'nin bildirdiğine göre de Resulullah'ın evinin kapısı halkasız olup yay ucuyla çalınırdı. Muhammed bin Hilal ile Ataül Horasani de peygamberimizin zevcelerinin odalarını görmüşler, onların hurma dallarından yapılmış ve kapı olarak siyah kıldan palas perdeler bulunduğunu bildirmişlerdir. Davud bin Kays'ın görgüye dayanan ifadesine göre Odaların kapıdan kapıya kadar her birinin eni altı ila yedi zira kadar, içten derinlikleri de tahminen onar zira idi. Bir zira 48 santimetredir. Hazreti Sevd'e odasını Hazreti Ayşe'ye vasiyet etmiş, Hazreti Safiye'nin odasını da vefatına kadar içinde oturmak şartıyla velileri 180 veya 200 bin dirheme Muaviye bin Ebi Süfyan'a satmışlardır. Halife Abdülmelik'in Peygamberimizin zevcelerine ait odaların istimlak edilerek mescide katılmalara hakkındaki yazısı gelip Medine'de okunduğu gün birçok kimseler gözlerinin yaşını tutamamış, Medineliler Peygamberimizin vefat ettiği gün gibi ağlamışlardı. Said bin Müseyyeb de vallahi onların oldukları hal üzere bırakılmalarını ne kadar arzu ederdim. Medinelilerden yeni yetişenler ve Medine'ye dışarıdan gelenler Resul Aleyhisselam'ın hayatında ne ile yetindiğini görürler de insanlar çok mallarının olmasına ve bununla övünmeye rağbet etmezlerdi diyerek bu yoldaki üzüntüsünü açıklamıştır. Rasulullah'ın vakfettiği mülkler İslam'da ilk vakf, Uhud'da şehit düşen Yahudi bilginlerinden ve zenginlerinden Muhayrık'ın Peygamberimize teslim edilmesini vasiyet ve Peygamberimizin de teslim alıp vakfettiği bir, miseb, iki, safiye, üç, Delal, dört, hüsna, beş, bürka, altı, avaf, yedi, meşrebe adlarıyla anılan yedi bahçe ve bostandır. Peygamberimizin Medine'deki vakfları, umumiyetle muhayrıkın mallarındandır. İbni Hümeyd der ki, Halife Ömer bin Abdülaziz, muhayrıkın vakf hurmalıklarından, hurma getirilmesini istemişti bir tabak içinde getirildi Ömer bin Abdülaziz Ebu Bekir bin Hazm bana yazdı Bu hurma Resul Aleyhisselam'ın devrinden kalma hurma ağacındandır ve Resul Aleyhisselam ondan yerdi diye bildirdi deyince Ey müminlerin emiri bunu aramızda bölüştür dedim bölüştürdü her birimize dokuzer hurma düştü. Ömer bin Abdülaziz, Ben Medine valisi olarak o hurmalığa girdiğim zaman, O hurma ağacının hurmasından yemişim Ve onun kadar nefis ve tatlı bir hurma görmemişimdir, dedi. Amr bin Muhacir der ki, Resul Aleyhisselam'ın meta'ı, Ömer bin Abdülaziz'in yanında bir odada bulunur, Kendisi, her gün ona bakardı. Kureyşlerden gelip yanında toplananları da, bu odaya koyar, sonra bu metağa yönelerek, işte Allah'ın sizi kendisiyle şereflendirdiği zatın mirası derdi. 1- bir, bir adet hurma yapraklarıyla örülmüş serir. 2- Bir adet yüzü deri, İçi hurma lifi doldurulmuş yüz yastığı. 3. Bir adet büyükçe çanak. 4. Bir adet su bardağı. 5. Bir adet elbise. 6. Bir adet el değirmeni. 7. Bir adet ok çantası. 8. Bir adet kadife yorgan. Bu yorganda Resulullahın başının sinmiş bulunan teri misk kokusundan daha güzel kokar dururdu. Ömer bin Abdülaziz, hastalandığı zaman onun suyuyla yıkanır iyileşirdi. Ömer bin Abdülaziz, Medineli tabiin alimlerinden olup imam, fakih, müctehit ve sünnetleri çok iyi bilen bir zat idi. Annesi. Ümmü Asım binti Asım bin Ömer bin Hattab'tı. Adalet ve zühdü takvada örnek gösterilirdi. İmam Şafii, Hulefâ-yı Râşid'in beştir. 1- Ebu Bekir 2- Ömer 3- Osman 4- Ali 5- Ömer bin Abdülaziz derdi. Ömer bin Abdülaziz, Adalette Hazreti Ömer'in, zühd ve takvada Hasan basrinin ilimde İmam Zühri'nin hal ve gidişatındaydı. Selâtu hem selâm olsun ona, hem alü sahbeyne, ki kıldı onları kendine yaran ol keremkânı. Gel ey hak K unut halkı, Habibi Haktan al hulku, ki Haktan hüsn-i hulk almıştı, meccan ol Keremkanı Erzurumlu İbrahim Hakkı. İslam dini, Allahü Teala'nın Cebrail ismindeki melek vasıtasıyla sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselama gönderdiği, insanların dünyada ve ahirette rahat ve mes'ud olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini, İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler,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 İslamiyetin haricinde bir menfaat düşünmek, seraptan içecek beklemek gibidir. İslamiyet, memleketleri imar, insanları terfih etmeyi, refaha kavuşturmayı emreylemekte, Allahü Teala'nın emirlerine saygı göstermeyi ve mahluklara merhameti istemektedir. İslamiyet, ziraati, ticareti ve sanatı, kat'î olarak emreder. ilme, fenne, tekniğe, endüstriye layık olduğu üzere ehemmiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbirlerine hizmet etmesini ehemmiyetle istemektedir. Kendi idaresi altında bulunan insanların, evladın, ailenin ve milletlerin haklarını ve idarelerini öğretmekte, dirilere, geçmişlere, geleceklere karşı bir hak ve mesuliyet gözetmektedir. Saadet-i yani dünya ve ahiret saadetini kendisinde toplamıştır. İslamiyet insanların ruhi ve maddi refahını en mükemmel şekilde temin edecek prensipler getirmiştir. İnsan hak ve vazifelerini en geniş şekilde düzenlemiştir. Kısaca İslam dininin İman, ibadet, münakehat, muamelat, ukubat esasları vardır. İman. resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allahü Teala'nın peygamberi olduğunu ve onun tarafından seçilmiş haber verici nevi olduğunu doğru bilmek, inanarak söylemek, onun Allahü Teala tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca, geniş bildirdiklerine etraflıca inanmak ve gücü yettikçe kelime-i şehadeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli iman şöyledir ki, ateşin yaktığına, yılanın zehirleyip öldürdüğüne yakin üzere inanıp kaçtığı gibi, gönülden tam olarak Allahü Teala'yı ve sıfatlarını büyük bilerek, onun rızasına ve cemaline koşmak, gazabından celaletinden kaçmak ve imanı mermer üzerine yazılan yazı gibi sağlam olarak gönlüne yerleştirmektir. Mutlaka inanmamız lazım gelen imanın altı şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın vaci bir vücut ve hakiki mağbût. Ve bütün varlıkların yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Dünya ve ahiret aleminde bulunan her şeyi maddesiz, zamansız ve benzersiz olarak yoktan var eden ancak Allahü Teala'dır diye kesin inanmaktır. Her varlığın yaratanı, sahibi, hakimi odur. Onun hakimi, amiri, üstünü yoktur diyerek inanmak lazımdır. Her üstünlük, her kemal sıfat onundur. Onda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Yaptıkları kendine veya başkasına faydalı olmak için değildir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber her işinde hikmetler, faydalar lütuflar ihsanlar vardır. Kullarına iyi olanı, yarar olanı vermeye kimisine sevap, kimisine azap yapmaya mecbur değildir. Asilerin, günah işleyenlerin hepsini cennete koysa fadlına, ihsanına yakışır. İtaat ibadet edenlerin hepsini cehenneme atsa adalete muhalif olmaz. Fakat Müslümanları ibadet edenleri cennete sokacağını, bunlara sonsuz nimetler, iyilikler vereceğini, kafirlere ise cehennemde sonsuz azab edeceğini dilemiş ve bildirmiştir. O sözünden dönmez. Bütün canlılar, iman etse, itaat etse, ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem, kafir olsa, Azgın, taşkın olsa karşı gelse ona hiçbir zarar vermez. Şirkten, küfürden başka herhangi büyük günahı işleyip, tevbesiz ölen kimseyi dilerse affeder. Küçük günah için dilerse azab eder. Kâfir, mürtet olarak ölenleri hiç affetmeyeceğini, bunlara sonsuz azab edeceğini bildirmiştir. Müslüman ve ehl-i kıble olup, ibadet edip, fakat, itikadı ehli sünnet itikadına uymayan ve tevbe etmeden ölen kimseye, cehennemde azab edecek ise de, böyle bid'at sahibi Müslümanlar, cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Allahü Teala'yı Teâlâ'yı dünyada baş gözüyle görmek caizdir, fakat kimse görmemiştir. Kıyamet günü mahşer yerinde, kâfirlere, ve günahı olan müminlere kahr ve celal ile salih olan müminlere ise lütuf ve cemal ile görünecektir. Müminler cennette cemal sıfatıyla görecektir. Melekler ve kadınlar da görecektir. Kafirler bundan mahrum kalacaklardır. Cinlilerin de mahrum kalacaklarını bildiren haber kuvvetlidir. Allahü Teala üzerinden gece gündüz ve zaman geçmesi düşünülemez. Allahü Teala da hiçbir bakımdan hiçbir değişiklik olmayacağı için geçmişte, gelecekte şöyledir, böyledir denemez. Allahü Teala hiçbir şeye hulul etmez. Hiçbir şeyle birleşmez. Allahü Teala'nın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası oğlu, kızı, eşi yoktur. Her zaman herkes ile hazır ve her şeyi muhit ve nazırdır. Herkese can damarından daha yakındır. Fakat hazır olması, ihata etmesi, beraber ve yakın olması bizim anladığımız gibi değildir. Onun yakınlığı alimlerin ilmi, fen adamlarının zekası ve evliyanın keşf ve şuhudu ile anlaşılamaz. Bunların iç yüzünü insan aklı kavrayamaz. Allahü Teala zatında ve sıfatlarında birdir. Hiçbirinde değişiklik, başkalaşmak olmaz. Allahü Teala'nın isimleri sonsuzdur. Bin bir ismi var diye meşhurdur. Yani isimlerinden binbir tanesini insanlara bildirmiştir. Muhammed aleyhisselamın dininde bunlardan 99'u bildirilmiştir. Bunlara esma-i hüsnâ denir. İmanın 6 esasından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler cisimdir. Latiftir. Gaz halinden daha latiftirler. Nuranidirler. Diridirler. Akıllıdırlar. İnsanlardaki kötülükler meleklerde yoktur her şekle girebilirler. Gazlar, sıvı ve katı olduğu gibi ve katı olunca şekil aldığı gibi, melekler de güzel şekiller alabilirler. Melekler, büyük insanların bedeninden ayrılan ruhlar değildirler. Hıristiyanlar melekleri böyle ruh sanıyor. Enerji, kuvvet gibi maddesiz de değildirler. Eski filozoflardan bir kısmı böyle zannetti. Melek, elçi, haber verici veya kuvvet demektir. Çoğulu, melaikedir. Melekler, her canlıdan önce yaratıldı. Onun için, kitaplara, imandan önce, meleklere iman edilmesi bildirildi. Kitaplar da peygamberlerden öncedir. Kur'an'ı ı Kerim'de de, inanılacak şeylerin ismi, bu sırayla bildirilmektedir. Meleklere iman şöyle olmalıdır. Melekler Allahü Tala'nın kullarıdır, ortakları değildir, kızları değildir. Kâfirler, müşrikler öyle sandılar. Allahü Tala meleklerin hepsinden razıdır. Allahü Tala'nın emirlerine itaat ederler, günah işlemezler, emirlere isyan etmezler erkek ve dişi değildirler evlenmezler çocukları olmaz hayat sahibi yani diridirler Allahü Teala insanları yaratacağını buyurduğu zaman yaranbi yeryüzünü ifsad edecek ve kan dökecek mahlukları mı yaratacaksın gibi meleklerin zelle denilen soruları bunların masum suçsuz olmalarına zarar vermez sayısı en çok olan mahluk meleklerdir. Bunların sayılarını Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur. Göklerin her yeri rükû veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda Yağmur damlalarında, ağaçların yapraklarında, her molekülde, her atomda, her reaksiyonda, her harekette, her şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Her yerde Allahü Teala'nın emirlerini yaparlar. Allahü Teala ile mahlukları arasında vasıtadırlar. Bazıları başka meleklerin amiridir. Bazıları insanların peygamberlerine haber getirir. Bazıları insanların kalbine iyi düşünce getirir ki buna ilham denir. Bazılarının insanlardan ve bütün mahluklardan haberi yoktur. Allahü Teala'nın cemali karşısında kendilerinden geçmişlerdir. Her birinin belli yeri vardır. Oradan ayrılamazlar. Cennet melekleri cennettedir. Bunların büyüklerinin adı Rıdvan'dır. Cehennem meleklerine zebani denir. Bunlar cehennemde emrolunan vazifelerini yapar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. Deniz balığa zararlı olmadığı gibidir. Cehennem zebanilerinin büyükleri 19 tanedir. En büyüğünün adı Malik'tir. Her insanın hayır ve şer bütün işlerini yazan ikisi gece İkisi gündüz gelen dört meleğe kiramen katibin veya hafaza melekleri denir. Hafaza meleklerinin bunlardan başka olduğu da rivayet edilmiştir. Sağ taraftaki melek soldakinin amiridir ve iyi işleri yazar. Soldaki kötülükleri yazar. Kabirlerde kâfirlere ve asi Müslümanlara azap edecek melekler ve kabirde sual soracak melekler vardır. Sual meleklerine, münker ve nekir denir. Mü'minlere soranlara, mübeşşir ve beşir de denir. Meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. En üstünleri dört tanedir. Bunların birincisi, Cebrail aleyhisselamdır. Bunun vazifesi, peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir. İkincisi sur denilen boruyu üfürecek olan İsrafil Aleyhisselam'dır. Suru, iki defa üfürecektir. Birincisinde Allahü Teala'dan başka her diri ölecektir. İkincisinde hepsi tekrar dirilecektir. Üçüncüsü Mikail Aleyhisselam'dır. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak ve her maddeyi hareket ettirmek, bunun vazifesidir. Dördüncüsü, Azrail aleyhisselamdır. İnsanların ruhunu alan budur. Bu dört melekten sonra, üstün olan dört sınıftır. Hamele-i aş denilen melekler, dört tanedir. Kıyamette sekiz olacaktır. huzur ilahide bulunan meleklere, Mukarrebin denir. Azap meleklerinin büyüklerine, Kerubiyan denir. Rahmet meleklerine ruhaniyan denir. Bunların hepsi meleklerin havası yani üstünleridir. Bunlar peygamberlerden başka bütün insanlardan daha üstündür. Müslümanların salihleri ve velileri meleklerin avamından daha eftal daha üstündür. Meleklerin avamı müslümanların avamından yani asi ve fasıklardan eftaldir. İmanın altı esasından üçüncüsü Allahü Teala'nın indirdiği kitaplarına inanmaktır. Allahü Teala bu kitapları bazı peygamberlere melekle okutarak, bazılarına ise levha üzerinde yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Bu kitapların hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ebedi ve ezeliidirler. Mahluk değildirler. Bunlar meleklerin veya peygamberlerin kendi sözleri değildir. Allahü Teala'nın indirdiği kitapların hepsi haktır, doğrudur. Kur'an-ı Kerim bütün kitapları nesetmiş, hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar hiçbir zaman yanlışlık unutulmak ziyade ve noksanlık olmaz geçmiş ve gelecekteki bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'de vardır bunun için bütün kitaplardan üstün ve kıymetlidir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bütün insanlar ve cinler bir araya gelse hepsi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi gibi bir söz söyleyebilmek için uğraşsalar söyleyemezler. Semavi kitapların bize bildirileni 104'tür. Bunlardan 10 suhuf Adem aleyhisselama, 50 suhuf Şis Şit aleyhisselama, 30 suhuf İdris aleyhisselama, 10 suhuf İbrahim aleyhisselama indirildiği meşhurdur. Tevrat Musa Aleyhisselama, Zebur Davut Aleyhisselama, İncil İsa Aleyhisselama ve Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselatu vesselam'a nazil olmuş, inmiştir. İnanılacak 6 esas'tan dördüncüsü Allahü Teala'nın peygamberine inanmaktır. Peygamberler insanları Allahü Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir. Yaratılış, huy, ilim ve akıl bakımından zamanlarında bulunan bütün insanlardan üstün, kıymetli, muhterem kimselerdir. Hiçbir kötü huy ve beğenilmeyecek halleri yoktur. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Yani peygamber olduğu bildirilmeden önce ve bildirildikten sonra, küçük ve büyük hiçbir günah işlemez. Peygamber olduğu bildirildikten sonra, peygamber olduğu yayılıncaya, anlaşılıncaya kadar, körlük, sağırlık ve benzeri ayıp ve kusurları da olmaz. Her peygamberde, şu yedi sıfatın bulunduğuna inanmak lazımdır. Emanet, sıdk, tebliğ, adalet, ismet, fetanet ve emnü'l-azl yani peygamberlikten azledilmezler. Fetanet çok akıllı, çok anlayışlı demektir. Yeni bir din getiren peygamberlere resul denir. Yeni din getirmeyip insanları önceki dine davet eden peygamberlere nebi denir. Emirleri tebliğ etmekte ve insanları Allah'ın dinine çağırmakta resul ile nebi arasında bir ayrılık yoktur. Peygamberlere iman etmek aralarında hiçbir fark görmeyerek hepsinin sadık, doğru sözlü olduğuna inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik çalışmakla açlık, sıkıntı çekmekle ve çok ibadet yapmakla ele geçmez. Yalnız Allahü Teala'nın ihsanı seçmesiyle olur. İnsanların dünyadaki ve ahiretteki işlerinin düzgün ve faydalı olması ve onları zararlı işlerden koruyup selamete, hidayete, rahata kavuşturmak için peygamberler vasıtasıyla dinler gönderilmiştir. Peygamberler düşmanların çokluğuna, İnanmayanların alay etmelerine, üzmelerine rağmen Allahü Teala'nın emirlerini insanlara tebliğ etmekte, bildirmekte, düşmanlardan korkmamış, göz kırpmamışlardır. Allahü Teala, Peygamberlerin sıdk sahibi oldukları, doğru söylediklerini göstermek için onları mucizelerle kuvvetlendirdi. Hiç kimse bu mucizelere karşı gelemedi. Peygamberi kabul edip inanan kimseye o Peygamberin ümmeti denir. Kıyamet gününde ümmetlerinden günahı çok olanlara şefaat etmeleri için izin verilecek ve şefaatleri kabul olacaktır. Ümmetlerinden alim, salih, veli olanlarına da şefaat etmeleri için Allahü Teala izin verecek ve şefaatlerini kabul buyuracaktır. Peygamberler, aleyhimüs salavatü ve teslimat, mezarlarında bizim bilmediğimiz bir hayatla diridir. Mübarek vücutlarını toprak çürütmez. Bunun içindir ki, hadisi i şerifte, peygamberler, mezarlarında namaz kılarlar buyuruldu. Peygamberlerin, aleyhimüs mübarek gözleri uyurken, kalp gözleri uyumaz. Peygamberlik vazifelerini görmekte, peygamberlik üstünlüklerini taşımakta bütün peygamberler müsavidir. Yukarıda bildirilen yedi sıfat hepsinde vardır. Peygamberler, peygamberlikten azledilmez. Velilerse, evliyalıktan ayrılabilir. Peygamberler, aleyhimüs sellevâtü ve teslimat insandan olur. Cinden, melekten, ve kadınlardan insanlara peygamber olmaz. Cin ve melek, peygamberlerin derecelerine yükselemez. Peygamberlerin birbirleri üzerinde şerefleri, üstünlükleri vardır. Mesela ümmetlerinin çok olması, gönderildikleri memleketlerin büyük olması, ilim ve marifetlerinin büyük olması, ilim ve marifetlerinin çok yerlere yayılması, mu'cizelerinin daha çok ve devamlı olması ve kendileri için ayrı kıymetler ve ihsanlar bulunması gibi üstünlükler bakımından, ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselam bütün peygamberlerden daha üstündür. Ülül azm olan peygamberler, böyle olmayanlardan ve resuller, resul olmayan nebilerden daha üstündürler. Peygamberlerin aleyhimüsselam,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 Aleyhimüsselatu vesselam hazretleridir. İbrahim aleyhisselam Halilullah'tır. Çünkü bunun kalbinde Allah sevgisinden başka hiçbir mahlukun sevgisi yoktu. Musa aleyhisselam Kelimullah'tır. Çünkü Allahü Teala ile konuştu. İsa aleyhisselam Ruhullah ve Kelimetullah'tır. Çünkü babası yoktur. Yalnız Ol kelime-i anasından dünyaya geldi. Bundan başka Allahü Teala'nın hikmet dolu kelimelerini vaaz vererek insanların kulaklarına ulaştırırdı. Mahlukların yaratılmasına sebep olan ve Adem oğullarının en üstünü, en şereflisi, en kıymetlisi bulunan Muhammed Aleyhisselam Habibullah'tır onun Habibullah olduğunu ve büyüklüğünü, üstünlüğünü gösteren şeyler, pek çoktur. Bunun için, ona, malu olmak, bozguna uğramak gibi sözler söylenemez. Kıyamette, herkesten önce kabirden kalkacaktır. Mahşer yerine önce gidecektir. Cennete, herkesten önce girecektir. Güzel ahlakı sayılmakla bitmez, ve anlatmaya insan gücü yetişmez. Kıyamet günü bütün peygamberler onun sancağı altında gölgeneneceklerdir. Allahü Teala her peygambere emir buyurdu ki: "Mahluklarımın içinde seçip sevdiğim Habibim Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğu zamana erişirseniz ona iman ediniz ve yardımcı olunuz." Bütün peygamberler de ümmetlerine böyle vasiyet ve emre iledi. Muhammed aleyhisselam hatemün Embiyadır, Yani ondan sonra hiç peygamber gelmeyecektir. İman edilmesi lazım olan esaslardan beşincisi ahiret gününe inanmaktır. Ahiret gününün başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi zamanını kimse anlayamadı fakat peygamber efendimiz birçok alametlerini ve başlangıçlarını şöyle haber verdi Hazreti Mehdi gelecek İsa aleyhisselam gökten şama inecek Deccal çıkacak yecüc Meciç denilen kimseler her yeri karıştıracak Güneş batıdan doğacak büyük zencereleler olacak Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız, namussuz kimseler emir olacak. Allahü Teala'nın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemen'den ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve ay kararacak. Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacaktır. Günah işleri yapan Müslümanlara fasık denir. Fasıklara ve bütün kâfirlere kabirde azap vardır. Bunlara elbette inanmak lazımdır. Mevta kabre konunca bilinmeyen bir hayatla dirilecek, rahat olacak veya azap görecektir. Münker ve nekir adındaki iki meleğin bilinmeyen, korkunç insan şeklinde mezara gelip, sual soracaklarını, hadîs-i şerifler açıkça bildirmektedir. Kabir suali, bazı animlere göre, bazı akaitten olacak, bazılarına göre ise, bütün akaitten olacaktır. Bunun için çocuklara, Rabbin kim, dinin hangi dindir, kimin ümmetindensin, kitabın nedir, Kıblen neresidir? İtikatta ve amelde mezhebin nedir? Suallerinin cevaplarını öğretmelidir. Ehli sünnet olmayanın doğru cevap veremeyeceği teskireyi kurtubi de yazılıdır. Güzel cevap verenlerin kabri genişleyecek, cennetten bir pencere açılacaktır. Sabah ve akşam cennetteki yerlerini görüp melekler tarafından iyilikler yapılacak müjdeler verilecektir. İyi cevap veremezse demir tokmaklarla öyle vurulacak ki bağırmasını insandan ve cin'den başka her mahluk işitecektir. Kabir o kadar daralır ki kemiklerini birbirine geçirecek gibi sıkar. Cehennemden bir delik açılır. Sabah ve akşam cehennemdeki yerini görüp mezarda mahşere kadar acı azaplar çeker. Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler, etler çürüyüp, toprak ve gaz olduktan sonra, hepsi yine bir araya gelecek, ruhlardan bedenlerine girip, herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana, kıyamet günü denir. Bütün canlılar, mahşer yerinde toplanacak. Her insanın amel defterleri, uçarak sahibine gelecektir. Bunları yerlerin, göklerin, zerrelerin, yıldızların yaratanı, sonsuz kudret sahibi olan Allahü Teala yapacaktır. Bunların olacağını Allahü Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haber vermiştir. Onun söyledikleri elbette doğrudur. Elbette hepsi olacaktır. Salihlerin iyilerin defteri, sağ tarafından fasıkların kötülerin arka veya sol tarafından verilecektir. İyi ve kötü, büyük ve küçük gizli ve meydanda yapılmış olan her şey defterde bulunacaktır. Kiramenkatibin meleklerinin bilmediği işler bile Azanın haber vermesiyle Allahü Teâlâ'nın bilmesiyle ortaya çıkarılacak her şeyden sual ve hesap bulunacaktır. Maşerde Allahü Teala'nın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere yerlerde göklerde neler yaptınız? Peygamberlere Allahü Teala'nın hükümlerini kullara nasıl bildirdiniz? Herkese de peygamberlere nasıl uydunuz? Sizlere bildirilen vazifeleri nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz? diye sorulacaktır. Mahşer'de imanı olup ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlar olacak. Kötü huylu, bozuk amelli olanlara ağır cezalar verilecektir. Allahü Teala adaletiyle bazı küçük günahlar için de azap yapacak. Dilediği müminlerin Büyük ve küçük bütün günahlarını fadlı ile ihsanı ile affedecektir. Şirkten ve küfürden başka her günahı dilerse affedecek, dilerse küçük günah içinde azab edecektir. Müşrik ve kâfir olarak öleni hiç affetmeyeceğini bildirmektedir. Kitaplı ve kitapsız kâfirler, yani Muhammed aleyhisselam'ın bütün insanlara peygamber olduğuna inanmayan onun bildirdiği ahkamdan yani emir ve yasaklardan birisini bile beğenmeyenler bu halde ölürlerse elbette cehenneme sokulacak sonsuz azap çekeceklerdir. Kıyamet günü amelleri işleri ölçmek için bilmediğimiz bir mizan, bir ölçü aleti, bir terazi vardır. Yer gök bir gözüne sığar. Sevap gözü parlak olup arşın sağında cennet tarafındadır günah tarafı ise arşın solunda cehennem tarafında karanlıktadır dünyada yapılan işler sözler düşünceler bakışlar orada şekil alarak iyilikler parlak kötülükler karanlık ve iğrenç görünüp bu terazide tartılacaktır bu terazi Dünya terazilerine benzemez. Ağır tarafı yukarı kalkar, hafif tarafı aşağı iner denildi. Alimlerin bir kısmına göre çeşitli teraziler olacaktır. Sırat köprüsü vardır. Sırat köprüsü Allahü Teala'nın emriyle cehennemin üstünde kurulacaktır. Herkese bu köprüden geçmesi emri olunacaktır. O gün bütün peygamberler ya Rabbi, selamet ver diye yalvaracaklardır. Cennetlik olanlar, köprüden kolayca geçerek, cennete gideceklerdir. Bunlardan bazısı şimşek gibi, bir kısmı rüzgar gibi, bazısı koşan at gibi geçeceklerdir. Sırat köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünyada, İslamiyete uymak da böyledir. İslamiyete tam uymaya uğraşmak, sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada, nefs ile mücadele güçlüğüne katlananlar, orada sıratı kolay ve rahat geçecektir. Bunun içindir ki, Allahü Teala, İslamiyet'in gösterdiği doğru yola, sırat-ı müstakim adını verdi. Bu isim benzerliği de, İslamiyet yolunda bulunmanın, sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlik olanlar, sırattan cehenneme düşeceklerdir. Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem mahsus olan kevser havuzu vardır. Büyüklüğü, bir aylık yol gibidir. Suyu, sütten daha beyaz, kokusu, miskten daha güzeldir. Etrafındaki kadehler, Yıldızlardan daha çoktur. Bir içen cehennemde olsa bile bir daha susamaz. Şefaat, haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için, peygamberler, veliler, salihler, melekler ve Allahü Teâlâ'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. Cennet ve cehennem, şimdi vardır. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem, her şeyin altındadır. Sekiz cennet, yedi cehennem vardır. Cennet, yer küresinden, güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de, güneşten büyüktür. İnanılması lazım olan esaslardan altıncısı, kadere, hayır ve şerlerin, Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesi iledir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını dilemesine kader denilmiştir. Kaderin yani varlığı dilenilen şeyin var olmasına kaza denir. Kaza ve kader kelimeleri birbiri yerine de kullanılır. Bütün hayvanların, nebatların, cansız varlıkların, katıların, sıvıların, gazların, yıldızların, moleküllerin, atomların, elektronların, elektromanyetik dalgaların kısaca her varlığın hareketi, fizik olayları, kimya tepkimeleri, çekirdek reaksiyonları, enerji alışverişleri Canlılardaki fizyolojik faaliyetler, her şeyin olup olmaması, kulların iyi ve kötü işleri, dünyada ve ahirette bunların cezasını görmeleri ve her şey ezelde Allahü Teala'nın ilminde var idi. Bunların hepsini ezelde biliyordu. Ezelden ebede kadar olacak eşyayı özellikleri, hareketleri, olayları. Ezelde bildiğine uygun olarak yaratmaktadır. İnsanların iyi ve kötü bütün işlerini, Müslüman olmalarını, küfürlerini, istekli ve isteksiz bütün işlerini Allahü Teala yaratmaktadır. Yaratan, yapan yalnız odur. Sebeplerin meydana getirdiği her şeyi yaratan odur. Her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Mesela ateş Yakıcıdır. Halbuki yakan Allahü Teala'dır. Ateşin yakmakla hiçbir ilgisi yoktur. Fakat adeti şöyledir ki bir şeye ateş dokunmadıkça yakmayı yaratmaz. Ateş tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapmaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, Oksijenle birleşmek ilgisi veren, elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Doğruyu göremeyenler bunlara ateş yapıyor sanır. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir. Isı da değildir. Elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse, ateş yakıyor sanır. İlkokulu bitiren bir kimse, ateş yakıyor sözünü beğenmez. Hava yakıyor der. Ortaokulu bitiren de bunu kabul etmez. Havadaki oksijen yakıyor der. Liseyi bitiren, yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdır der. Üniversiteli ise, madde ile birlikte, enerjiyi de hesaba katar. Görülüyor ki, ilim ilerledikçe, işin iç yüzüne yaklaşılmakta, sebep sanılan şeylerin arkasında, daha nice sebeplerin bulunduğu anlaşılmaktadır. İlmin, fennin en yüksek derecesinde bulunan, hakikatleri tam gören peygamberler ve o büyüklerin izinde giderek, İlim deryalarından damlalara kavuşan İslam alimleri bugün yakıcı, yapıcı sanılan şeylerin aciz, zavallı birer vasıta ve mahluk olduklarını, hakiki yapıcının, yaratıcının araya koyduğu sebepler olduğunu bildiriyor. Yakıcı Allahü Teala'dır. Ateşsiz de yakar. Fakat ateş ile yakmak adetidir. Yakmak istemezse ateş içinde de yakmaz. İbrahim aleyhisselamı ateşte yakmadı. Onu çok sevdiği için adetini bozdu. Allahü Teala dileseydi her şeyi sebepsiz yaratırdı. Ateşsiz yakardı. Yemeden doyururdu. Fakat lütfederek, kullarına iyilik ederek her şeyi yaratmasını bir sebebe bağladı. Belirli şeyleri belli sebeplerle yaratmayı diledi. İşlerini sebeplerin altında gizledi. Kudretini sebepler altında sakladı. Onun bir şeyi yaratmasını isteyen, o şeyin sebebine yapışır, o şeye kavuşur. Lambayı yakmak isteyen, kibrit kullanır. Zeytinyağı çıkarmak isteyen, baskı aleti kullanır. Başı ağrıyan, aspirin kullanır. Cennete gidip, sonsuz nimetlere kavuşmak isteyen, İslamiyete uyar. Kendine tabanca çeken, zehir içen, ölür. Terliyken su içen, hasta olur. Günah işleyen, küfre düşen de, cehenneme gider. Herkes, hangi sebebe başvurursa, o sebebin vasıta kılındığı şeye kavuşur. Müslüman kitaplarını okuyan, Müslümanlığı öğrenir, sever, Müslüman olur. Dinsizlerin arasında yaşayan, onların sözlerini dinleyen din cahili olur. Din cahillerinin çoğu imansız olur. İnsan hangi yerin vasıtasına binerse oraya gider. Allahü Teala işlerini sebeplerle yaratmamış olsaydı kimse kimseye muhtaç olmazdı. Herkes her şeyi Allahü Teala'dan ister hiçbir şeye başvurmazdı böyle olunca insanlar arasında amir memur işçi sanatkar talebe hoca ve nice insanlık bağları kalmaz dünya ve ahiretin nizamı bozulurdu güzel ile çirkin iyi ile fena ve muti ile asi arasında fark kalmazdı İslamiyet müslümanlardan Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, inandığı ve bildirdiği gibi iman etmelerini istemektedir. Peygamberimiz, bir tek iman bildirmiştir. Eshâb-ı hepsi, onun bildirdiği gibi inanmış, itikatta, inançta hiçbir ayrılıkları olmamıştır. Peygamber efendimizin vefatından sonra, insanlar, İslamiyeti, Eşab-ı Kiram'dan işiterek ve sorarak öğrendiler. Hepsi aynı imanı bildirdiler. Onların peygamberimizden naklederek bildirdikleri bu imana ehli sünnet itikadı denilmiştir. Eşab-ı Kiram bu iman bilgilerine kendi düşüncelerini, felsefecilerin sözlerini, nefsani arzularını, siyasi görüşlerini ve buna benzer başka şeyleri asla karıştırmadılar. Eshab-ı kiram hepsinde kemal derecede mevcut bulunan Allahü Teala'yı tenzih ve takdis etmek, onun bildirdiklerini tereddütsüz kabul edip inanmak, müteşabih manası açık olmayan ayetlerin teviline dalmamak gibi vasıflarıyla imanlarını peygamberimizden işittikleri gibi muhafaza ettiler. İslamiyet'teki iman esaslarını insanlara, soranlara saf, berrak ve aslı üzere tebliğ ettiler, bildirdiler. Eşab-ı kiramın Resulullah'tan naklen bildirdikleri bu tebliği olduğu gibi hiçbir şey eklemeden ve çıkarmadan kabul edip böylece inanıp onların yolunda olanlara Ehli Sünnet ve Cemaat fırkası bu doğru ve asıl hakiki İslamiyet yolundan ayrılanlara da bid'at fırkaları, dalalet fırkaları, bozuk sapık yollar denildi. Esab-ı kiramın hepsi müçtehit idiler. Onlar din bilgilerini bizzat Resulullah'tan aldılar. Onu bizzat görmenin, onun sohbetinde bulunmanın kazandırdığı çok yüksek manevi kemallere Olgunluklara ve üstünlüklere erdiler. Nefisleri mutmainne olup, her biri ihlas, edep, ilim ve irfanda, hesaptan olmayanlardan, hiçbir alimin ve evliyanın sahip olamayacağı derecelere kavuştular. Her birinin hidayet yıldızları olduğu hadisi i şerifle bildirildi. Hepsinin imanı, itikadı bir idi. Haklarında nas, ayet ve hadis bulunmayan meselelerde içtihad ettiler. Her biri amelde mezhep sahibiydiler. Çoğunun içtihatlarından çıkardıkları hükümler birbirlerine benzerdi. İçtihatları toplanıp kitaplara geçirilmediği için mezhepleri unutuldu. Bunun için bugün eshab-ı kiramdan herhangi birinin mezhebine uymak mümkün değildir. İslamiyeti Es'ab-ı Kiram'dan öğrenen tabiin ve bunlardan öğrenen tebeyi i de din bilgilerinde yükselip muttak müçtehitlik derecesine ulaşan büyük imamlar yetişti. Bunlar da amelde mezhep sahibiydiler ve her birinin içtihatlarından meydana gelen hükümlere o alimin mezhebi denildi. Bu alimlerden de çoğunun mezhebi kitaplara geçirilmediği için unutuldu. Yalnız dört büyük imamın içtihatları talebeleri tarafından kitaplara geçirilerek muhafaza edildi ve Müslümanlar arasında yayıldı. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve İslam dinini değişmekten, bozulmaktan koruyan bu dört imamın birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife, ikincisi İmam Malik bin Enes'tir. Üçüncüsü İmam Muhammed bin İdris Şafii, dördüncüsü Ahmed bin Hanbel'dir. Ehli sünnet itikadında olan bu dört imamdan İmam-ı Azam'ın yoluna Hanefi mezhebi, İmam-ı Malik'in yoluna Maliki mezhebi, İmam-ı Şafii'nin yoluna Şafii mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel'in yoluna da Hambel mezhebi denilmiştir. Bugün bir müslümanın, Allah Teala'nın rızasına uygun ibadet ve iş yapabilmesi, ancak bu dört mezhepten birine uymasıyla mümkündür. İbadetler. Birincisi şartlarına ve farzlarına uygun olarak her gün beş kere vakti gelince namaz kılmaktır. Namazları, farzlarına, vaciplerine ve sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü hakka vererek vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat buyuruluyor. Salat lügatte insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allahü Teala'nın merhamet etmesi, acıması demektir. İslamiyette salat demek İlm-i kitaplarında bildirildiği şekilde belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demektir. Namaz kılmaya iftitah tekbiriyle başlanır. Yani erkeklerin ellerini kulaklarına kaldırıp göbek altına indirirken Allahü ekber demeleriyle başlanır. Son oturuşta başı sağ ve sol omuzlara döndürüp selam vererek bitirilir. İkincisi, malın zekatını vermektir. Zekatın manası, temizlik ve övmek ve iyi güzel hale gelmek demektir. İslamiyette zekat demek, ihtiyacından fazla ve nisap denilen belli bir sınır miktarında zekat malı olan kimsenin malından belli miktarına ayırıp, Kur'an'ı Kerim'de vasıfları bildirilen müslümanlara başakkakmadan vermesi demektir. Zekat, sekiz çeşit insana verilir. Dört mezhepte de dört türlü zekat malı vardır. Altın ve gümüş zekatı, ticaret malı zekatı, senenin yarıdan fazlasında çayırda otlayan dört ayaklı kasap hayvanlarının zekatı ve yerden biten her çeşit ihtiyaç maddesi zekatıdır. Bu dördüncü zekata uşr denir. Yerden mahsul alınır alınmaz, uşr verilir. Diğer üç sekat nisap miktarı olduktan bir sene sonra verilir. Üçüncüsü, Ramazan-ı şerif ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç tutmaya, savm denir. Savm, lügatta bir şeyi bir şeyden korumak demektir. İslamiyet'te şartlarını gözeterek, Ramazan ayında her gün, Üç şeyden kendini korumak demektir. Bu üç şey, yemek, içmek ve cimadır. Ramazan ayı, gökte hilali yeni ayı görmekle başlar. Takvimle önceden hesap edilmekle başlamaz. Dördüncüsü, gücü yetenin, ömründe bir kere hac etmesidir. Yol emin ve beden sağlam olarak, Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, Geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetecek maldan fazla kalan parayla, oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, ihramlı olarak, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmesi ve arafat meydanında durması farzdır. Beşincisi, Allahü Teala'nın dinini yaymak için uğraşmak, yani cihad etmektir. Cihada hazırlanmak, ibadettir. Münâkâhât Evlenme, boşanma, nafakı gibi bölümleri vardır. Muamelat, alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras gibi bölümleri vardır. Ukubat, cezalar olup başlıca beşe ayrılmaktadır. Kısas, sirkat, zina, kasf, riddet yani mürtet olmak cezalarıdır. Ahlak. İslamiyet güzel ahlak ile ahlaklanmayı, nefsi kötü huylardan temizlemeyi, iyi huylu olmayı, her cihetten iffeti ve hayayı emreder. Bu bilgileri ve yolları öğreten ilme tasavvuf denir. Beden sağlığına ait bilgileri tıp ilmi öğrettiği gibi kalbin, ruhun kötü huylardan kurtulmasını da, tasavvuf ilmi öğretir. Kalp hastalığının alametleri olan, kötü işlerden uzaklaştırıp, Allah rızası için, güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. İslamiyet, önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerine uygun, iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da, Allah rızası için olmasını kısaca ilim, amel ve ihlası emretmektedir. İnsanın manen yükselmesi, dünya ve ahiret saadetine kavuşması bir tayyarenin uçmasına benzetilirse iman ile ibadet bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun enerji maddesi yani Benzinidir. Maksada ulaşmak için tayyare elde edilir. Yani iman ve ibadet kazanılır. Harekete geçmek için de kuvvet yani tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. Tasavvufun iki gayesi vardır. Birincisi imanın vicdanileşmesi. Yani kalbe yerleşmesi ve şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akıl ile delil ve ispat ile kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ra'd Suresi 28. ayeti kerimesinde mealen buyurdu ki: Kalplere imanın sinmesi, yerleşmesi ancak ve yalnız zikrile ile olur. Zikr her işte ve her harekette Allahü Teala'ya hatırlamak onun rızasına uygun iş yapmak demektir. Tasavvufun ikinci gayesi fıkıh ilmiyle bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve nefsi emmare'den doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. İbadetlerin kolaylıkla, seve seve yapılması ve günah olan işlerden de nefret ederek uzaklaşılması, ancak tasavvuf ilmini öğrenip, bu yolda ilerlemekle mümkündür. Tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gayipten haber vermek, nurlar, ruhlar ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Tasavvuf ile ele geçen marifetlere, bilgilere ve hallere kavuşmak için, önce imanı düzeltmek, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve ibadet yapmak lazımdır. Zaten bu üçünü yapmadıkça kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi, nefsin teskiyesi, terbiye edilmesi mümkün değildir. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak. Yani ona uymak onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola dini İslam denir. Ona uymak için önce iman etmek, Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. İman etmek, ona tabi olmaya başlamak ve saadet kapısından içeri girmek demektir. Allahü Teala onu dünyadaki bütün insanları saadete davet için gönderdi. Ve Sebeh suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Mealen, ey sevgili peygamberim, seni dünyadaki bütün insanlara" ebedi saadeti müjdelemek ve bu saadet yolunu göstermek için gönderiyorum buyurdu mesela ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması ona uymaksızın birçok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha kıymetlidir çünkü kayrule etmek yani öğleden önce biraz yatmak adeti i şerifesiydi Mesela onun dini emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek dinde bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. Onun dininin emriyle fakire verilen zekat kendi arzusuyla daha kadar altın sadaka vermekten daha üstündür, faziletlidir. Hazret Ömer bir sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Cemaate bakıp bir kimseyi göremeyince sordu. Esap dediler ki geceleri sabaha kadar ibadet ediyor. Belki şimdi uyku bastırmıştır. Emirül Müminin keşke bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaatle kılsaydı daha iyi olurdu buyurdu. İslamiyete uymadan sıkıntı çekip mücahede eden kimseler, nefslerini körletiyor ise de, İslamiyete uygun yapmadıklarından kıymetsizdir ve hakirdir. Eğer bu çalışmalarına ücret hasıl olursa, dünyada birkaç menfaatten başka ellerine bir şey geçmez. Halbuki bütün dünyanın kıymeti ve ehemmiyeti nedir ki, bunun birkaçının itibarı olsun. Bunlar, Mesela bayağı işleri yapan kimselere benzer ki herkesten daha çok çalışır ve yorulurlar. Ücretleri de yaptıkları işe nispetle herkesten aşağıdır. İslamiyete tabi olanlarsa latif cevahir ve kıymetli elmaslarla meşgul olan mücevherciler gibidir. Bunların işi az kazançları ise pek çoktur. Bazen bir saatlik çalışmaları yüzbinlerce binlerce senenin kazancını hasıl eder. Bunun sebebi şudur ki İslamiyete uygun olan amel Hakk makbulüdür, razı olduğudur, onun için çok beğenir. Böyle olduğunu kendi kitabının çok yerinde bildirmiştir. Mesela Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimesinde mealen Ey sevgili Peygamberim, onlara de ki, eğer Allahü Teala'yı seviyorsanız ve Allahü Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız, bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever, buyuruyor. Muhammed aleyhisselama tabi olmak, ahkâm-ı İslamiyeyi beğenip seve seve yapmak ve onun emirlerini ve İslamiyetin kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve alimlerini, salihlerini büyük bilip hürmet etmek ve onun dinini yaymaya uğraşmak demektir. Dinine uymak istemeyenleri, beğenmeyenleri, aldırış etmeyenleri ise aşağı tutmaktır. İslamiyete uymayan şeylerin hiçbirisini Hak Teala sevmez, beğenmez. Sevilmeyen Beğenilmeyen şeye sevap verilir mi? Bilakis cezaya sebep olur. İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak için, iman etmek ve ahkamı ı İslamiye'yi öğrenmek ve hakkıyla yapmak lazımdır. Ahirette cehennemden kurtulmak, Yalnız Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller ve bütün ilimler Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa Allahü Teala'nın peygamberine tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretinin harap olmasına sebep olur. Yani iyilik şeklinde görünen birer istidraçtan başka bir şey olamaz. Muhammed Aleyhisselam'a tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de onun düşmanlarından uzak durmaktır. Onu beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete, müdahene, yani gevşeklik sığmaz. Aşıklar sevgililerinin divanesi olup emirlerinden bir an ayrılmazlar. Aykırı gidenlerle bir arada durmazlar. İki zıt şeyin muhabbeti bir katte bulunmaz. Yani cem-i muhaldir. Bu dünya nimetleri geçici ve aldatıcıdır. Bugün elde olanlar yarın başkasının olur. Ahirette ele girecekler ise sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Bu birkaç günlük hayat, eğer dünya ve ahiretin en kıymetli insanı olan Muhammed aleyhisselama tabi olarak geçirilirse, saadet-i ebediyye, sonsuz necat ve kurtuluş umulur. Yoksa ona tabi olmadıkça, her şey hiçtir. Ona uymadıkça, her yapılan hayır, iyilik burada kalır. Ahirette ele bir şey geçmez. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün dünya nimetlerinden ve ahiret saadetlerinden kat kat üstündür. İnsanlık meziyeti ve şerefi ona tabi olmaktır. Resulullah'a uymak için Müslümanların ehli sünnetin dört hak mezhebinden birinde olmaları temel şarttır. Peygamber Efendimize iman edip, Getirdiklerini tasdik etmek, onu sevip itaat etmek, nasihatlerini kabul etmek, kendisine hürmet ve tazim etmek farzdır. Bu hususta Allahü Teala mealen o halde Allahü Teala'ya ve onun ümmi nebisi olan Resulüne iman edin, ona tabi olun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Araf suresi. 158. Kim Allahü Teala'ya ve Peygamberine iman etmezse muhakkak bilsin ki biz o kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Buyurmaktadır. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına şahadet edip bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar İnsanlarla kâfirlerle savaşmam bana emrolundu. Onlar bunları yapınca Müslümanlık hakkının muktezası cezaları müstesna mallarını ve canlarını benden kurtarırlar. İçlerindeki gizli hususların hesaplarını ise Allahu Teala görür. Bana kim itaat ederse Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Benim emrime itaat eden bana itaat etmiş, emirlerime isyan eden de bana isyan etmiş olur. Bana itaat eden ve benim getirdiklerime uyan kimsenin haliyle bana isyan eden ve benim getirdiklerimi yalanlayan kimsenin hali şu adamın haline benzer ki o adam. Bir ev yaptırmış. İnsanlara mükemmel bir ziyafet vermek için, güzel, çeşitli yemekler hazırlamış. İnsanları yemeğe davet etmek için, birini vazifelendirmiştir. Davete icabet eden kimse, eve girer ve hazırlanan yemeklerden, istediği kadar yer. Fakat, davete icabet etmeyense, eve giremez ve hazırlanan yemeklerden yiyemez. Ev Resulullah'ın davetine icabet eden müttakiler için hazırlanan cennettir. Allahü Teala'ya ve onun nimetleriyle dolu olan cennete davet eden ise Muhammedtir Aleyhisselam. Kim ki Muhammed'e Aleyhisselam isyan ederse Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Muhammed Aleyhisselam, kendisini tasdik eden mü'minler ve kendisini yalanlayan kâfirler olmak üzere, insanların arasını ayırt edicidir. Benim sünnetime ve benden sonra hulefa yı Raşidî'nin sünnetlerine yapışınız. Ona olanca gücünüzle ve titizlikle sarılınız. Dinde sonradan ihtas edilen kuran ı Kerim'de, sünnette, icmâ-yı ümmette, ve kıyâs-ı bulunmayan şeylerden kaçınınız. Çünkü dinde her sonradan ihtâs edilen bid'attır. Her bid'at ise sapıklıktır. Enes bin maliin Rasulullah'a uymakla ilgili rivayet ettiği hadisi i şerifte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim benim sünnetimi ihya ederse, onunla amel ederek, yayarsa beni ihya etmiştir şanımı yüceltmiş emremi ishar etmiştir beni ihya eden de cennette benimle beraberdir Peygamber Efendimiz Bilal bin Harise buyurdular ki bir kimse İslam'da sünnet-i hasene yaparsa bunun sevabına ve bunu yapanların sevaplarına kavuşur bir kimse İslam'da bir sünnet-i seyyiye çığır açarsa bunun günahı ve bunu yapanların günahları kendisine verilir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyurdu ki: Resulullah Efendimiz güzel bir yol açtı. Ondan sonra da halifeleri yollar açtılar. Resulullah'ın sünnetiyle ve kendisinden sonraki halifelerinin sünnetleriyle amel etmek Allahü Teala'nın kitabına uygun olarak hareket etmektir. Allahü Teala'ya ve Peygamber Efendimize itaat etmek Allahü Teala'nın dinini kuvvetlendirmektir. İslamiyeti hiç kimsenin bozmaya ve değiştirmeye hakkı yoktur. Sünnete muhalefet eden kimselerin sözleriyle de amel etmek caiz değildir. Peygamber Efendimizin ve ashabı kiramın sünnetlerine uyanlar hidayete kavuşmuşlardır. Bunlardan her kim yardım isterse yardım görmüştür. Her kim sünnet-i şeriflere muhalefet eder ve onlarla amel etmezse Müslümanların gittiği yoldan başka bir yol tutmuştur. Allahü Teala o kimseyi kötü işler yaptırarak cehenneme atar gidilecek yer olarak cehennem ne kötü yerdir Ahmet Bin Hambel Hazretleri buyurdu ki bir gün bir toplulukta bulunuyordum Onlar iyice soyundular ve suya girdiler Ben ise kim Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman ediyorsa Hamama avret yerlerini örtmeden girmesin hadisi şerifine uyarak soyunmadım o gece rüyamda bir kimse "Ey Ahmet, sana müjdeler olsun. Zira Allahü Teala Rasulullah'ın sünnetine uyduğun için seni bağışladı. Seni imam kıldı. İnsanlar sana tabi olurlar." dedi. "Siz kimsiniz?" diye sorunca "Cebrail'im." dedi. Bir kimse her işinde Resulullah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 onun mübarek ismini çok söylemesi, ismini söyledikte ve işittikte saygı ve sevgiyle salatü selam getirmesi, mübarek cemalini görmeye âşık olması, getirdiği Kur'an'ı ı Kerim'i ve dinini sevmesi ve hürmet etmesi lazımdır. Hilye-i Saadet Esabına nasihatten sonra, Fahri alem dedi, benden sonra, Hilye-i pakimi görse biri, olur o yüzümü görmüş gibi. Gördükte hubbu hasıl olsa, yani hüsnüme aşık olsa, beni görmeyi etse arzu, kalbi sevgimle olsa dolu cehennem olur ona haram rabbim cenneti eder ikram dahi haşretmez çıplak anı hak olur gufranına hakkın mülhak denildi ki hilyeyi resulü severek yazsa birinin eli eder hak onu korkudan emin Bela ile dolsa ruyi zemin, hastalık görmez dünyada teni, ağrı çekmez hiç bütün bedeni. Günah etmiş ise de bu adam cehennem cismine olur haram. Ahirette azaptan kurtulur, dünyada her işi kolay olur. Haşre'yler anı hem Rabb-i Celle dünyada Resulü görenlerle Hilye-i Nebiyi güç iken beyan başlarız ona oldukça imkan sığınarak zülcelale vasfederiz acizane ittifak etti bu sözde ümem. Kırmızı beyazdı fahr-i âlem. mübarek yüzü, halis ak idi. Gül gibi kırmızım tırak idi. İnci gibi yüzündeki teri, Pek hoş eylerdi güzel cevheri. Terleyince, on membağı ı sürur, Dalgalanırdı sanki, bahri nur. Görünürdü gözü daim sürmeli, kalpleri çekerdi güzel gözleri. Akı beyaz idi gayetle, metheyledir Rabbi ayetle. Siyahı anın değildi ufak, bir idi ona yakınla uzak. Geniş, güzel ve latifti gözü. Nur saçardı hep mübarek yüzü, kuvveti basrayi Mustafavi gece gündüz gibi olurdu kavi Bakmak arzu etseydi bir yere, cismi pakide dönerdi bile. Başa tabi ederdi cesedi. Bunu terk etmemişti ebedi. Hem cism idi. Resul-i Ekrem yaraşır ruhi mücessem desem güzel hem sevimliydi Resul. Hakk'a çok sevgiliydi Resul. Malik Ebu Hale söyledi. Hilal gibi açık kaşlıydı. İki kaşı arası her zaman gümüş gibi görünürdü ayağın. Mübarek yüzü az yuvarlaktı. Derisi berrak hem de parlaktı. Siyah kaşları mihrabı anın kıblesiydi. Bütün cihanın ortası yüksekçe görünürdü. Yandan bakınca mübarek burnu çok güzeliydi. Çekme ve latif. Edemez gören, onu tam tarif. Seyrek idi dişlerinin arası, Parlardı sanki inci sırası. Ön dişleri, ettikçe zuhur, Her tarafı kaplardı bir nur. Gülseydi, iki cihanın serveri, Canlı cansız her şeyin peygamberi, görünürdü ön dişleri pek afif dolu daneleri gibi çok latif ibni abbas der habibi huda gülmeye eğiler idi istihya hem hayasından o dinin senedi kahkaha etmedi derler ebedi nazik mahçup idi Resul-i Cenap daim eyler idi bakmaya hicap yüzü benzerdi yuvarlak aya zati aynaydı yüce Mevlaya nurlu idi hep o vech-i hasen bakılmazdı tenevvüründen gönüller aldı o güzel nebi Aşık oldu yüz bin sahabi, bir kerrecik görenler rüyada dediler böyle zevk yok dünyada. Hem güzel yanakları bileler fazla etli değil diyeler. Anın etmişti Cenabı halık severek yüzün ak. Alnın açık, boynunun nuru ederdi her an, saçları arasında leme an, mübarek sakalından iyi bil, ağırmış da ancak on yedi kıl, ne kıvırcıktır ne de uzun, her uzvu gibiydi mevzun. Gerdeni paki resul-i âfâk gayet ak idi ve gayet berrak. Eshab içinden çok ehli edep karnı göğsüyle birdi dedi hep. Açılsaydı mübarek sinesi feiz saçardı ilim hazinesi. Aşka olunca mahalle teşrif başka olur mu o sadr-ı şerif mübarek sineği geniş idi ilmile dün ona inmiş idi ak ve berraktı o sadr-ı kebir sanırdı görenler bedr-i münir ateş ya aşkı zatı ı ezeli Odlara yakmıştı o güzeli Bilir elbet bunu Pirü civan Yası kürekliydi, Fahrhri Cihan Sırtı ortası hem etliydi. Kerem sahibi devletli Gümüş Gümüşteninde letafet vardı. İrce mühreünü büvvet vardı. Sırtındaydı, idi mührinini Sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize, Edenler tarif, Bir büyük ben idi, Mühri şerif. Rengi, Sarıya yakın karaydı. Güvercin yumurtası kadardı. Etrafına çevirmiş sanki hatlar, Birbirine bitişik kılcağızlar. Anlatanlar, o ali nesebi dedi iri kemikliydi nebi her kemik iri merdane idi sureti sirreti şahane idi mübarek azasının her biri uygun yaratılmıştı hem kavi çok hoş idi her uzvu anın ayetleri gibi Kur'an'ın elleri ayası o sultanın ayakları altı dahi ayanın geniş ve pak idi nazik mergub taze gül gibi latif ve mahbub çok mevzun idi der ehli nazar o kerametli Mübarek eller selam verseydi birine eğer tebessüm ederdi hep peygamber bir iki gün geçseydi aradan hatta uzasaydı da bir aydan belli olurdu hoş kokusundan o kimse adamlar arasından billur gibiydi Teni bi muyu, ni cemet edeyim, ol pehluyu, dostu seyretmek için o şerif, göz olmuştu bütün cismi latif, Kemal üzereydi nazik teni, hallak göstermişti hikmetini, yoktu göğsünde karnında asla hiçbir kıl sanki gümüş levha gövse ortasından aşağı yalnız bir sıra kıl dizilmişti hilafsız bu siyah hat mübarek bedeninde hoştu hale gibi ay çevresinde bütün ömründe kalmıştı keza gençlikte gibi mübarek ağza ilerledikçe sinni nebevi tazelenirdi hep gonca gibi hem dahi kainatın sultanı Zanneyleme ki ola pek yağlı ne zayıf ne de pek etliydi mutedil hem pek kuvvetliydi lahmı Şah mı dediler ehli derun birbirinden ne ziyadeydi ne dun Etmiş ol beden sarayın üstad Adlüdad ile esasın dünyat İtidal üzereydi pak teni Nura gargolmuştu, olmuştu bütün bedeni Orta boylu idi o sidre mekan, ortalık onun ile buldu nizam. Seyreden mucizeyi kâmetini dedi hep methedip hazretini görmedik böyle gül yüzlü güzel, boyu hem huyu hem yüzü güzel, orta boylu iken nebi. Uzun kimseyle yürüseydi, Ne kadar uzun olsaydı o er, Yine yüksek görünürdü peygamber. Uzun boylu olandan o cevher, Yüksek idi el ayası kadar. Bir yol gitseydi izzetle, Hızlı yürür idi gayetle. Deriz vasf şerifinde yine, Yürürken, eğilirdi önüne. Yani bir yokuştan iner gibi daim önüne az eğilirdi. Şanlı şerefliydi o Celil. İftihar eğilirdi, ruhu Halil. Bir zatı ki muradede hüda her azası olur elbet ala. Yolda giderken eğer bir kimse ansızın Rasulullahı görse korku düşerdi kalbine anın yüksekliğinden Rasulullahın hem de biri nebi ile müdam sohbet ederek söylese kelam sözlerindeki lezzet ile ol kul olurdu kabul etse Rasul etmişti onu hallak-ı ezel hüsn-i ahlakla bi misl-i bedel ya resulallah gücüm yok methine yaratıldık hep senin hürmetine hasılı ey şahı iklimi vefa sana canım da feda her şey feda.